Allaʿalik Allāhu ya khayr al-wara, təddad habbat zmadı ve aktra kaldığımız yerden devam ederken konu nereye geldi? 1400 senedir işte süre gelen Eri Sünnet dışı fırkalar tarafından tartışmalara açılan Hz. Osman mı da az Ali'den üstün, Hz. Ali mi daha üstün? Tabii ki Eri Sünnet içerisinde ...dört halifenin halifelik sırasına göre eftaliyetlerinin sabit olduğu, yani önce bu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, Rıdvanullahi Ali Mecmua'yı Hazaratı'nın birbirlerinden üstün oldukları sıraya göre olduğu sabittir. E, fakat Ebu Bekir Ömer efendilerimizin e, bütün ümmetten eftal oldukları e, kesindir, kat'idir, icma var, ittifak var. Hazreti Osman Efendimizin Hazreti Ali Efendimizin üstünlüğüne gelince konu orada kalmıştı. Oradan başlıyorum. Ve taftil Usmane ala Ali radıyallahu teala anhuma. İmam Rabbani Hazretleri bu husslarda çok iftihas sahibidir ve itikatta müsteittir. Buyuruyor ki Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'den üstün tutulması hususu فَاَكْثَرُ عُلَمَاءِ اَهْلِ السُنَّةِ Ehli sünnet alimlerinin ekseriyeti alâ enne lef dala Ebu Bekir ve Ömer efendilerimizden sonra en faziletli olan sahabi Uthman-ı Osman'dır maliyun son halidir. E, bu karar üzerinedir. Yani bizim de bildiğimiz bu yani geleneksel olarak Osmanlı ecdadımızdan da tevarüs ettiğimiz yani itikatta budur. E, dört mezhepte de fıkıh olarak dört mezhepte de itikadi olarak Maturide, i eee selef salihain hepsindeki ittifaklı görüş budur. C cumhur itibarıyla yani ekseriyet itibarıyla. Ve mezhebu <gülüyor> ley'immetil erba'etil müctehidin dört müctehit imamın yani Ebu Hanife, Şafii, Malik ve Ahmed Nabi R.A. them Hazratlarının görüşleri de eyza yine böylece huaca. O da budur. Demin işte Ben size dedim şunu bunu önleri dikkat etmeden demiştim. E, dört Mücideh imamın görüşünde de Hazreti Osman Hz. Ali'den eftaldir. Peki ve tewakkuful mankulu, yani imam Malik'in İmam Malik'ten bir duraklama nakledilmiş. Bazı eserlerde ve rivayetlerde Fî Osman'e ala Aliin Acaba Osman radıyallahu anh o Ebu Bekir Ömer efendilerimizde hiç kimse duraklamamış. Hiç iktiraf yok da. Yani Osman efendimizin Ali efendimizden radıyallahu anhüma daha eftal oluşu hususunda İmam Malik bir durmuş, bir sessiz kalmış gibi nakledilen duraklama fakat قال القاضي عياض Gazi Yaz Şifah Şerif'in sahibini söylüyor. Gazi Yaz Az-Deriyazun yani rahimeullah. O dedi ki o Malikidir biliyorsunuz. Malik mezhebinin çok ileri gelenlerindendir. O bakımdan İmam Malik hakkındaki bir hususta onun görüşü daha tabii şeyyan oluyor. Gazi Yaz dedi ki innu İmam Malik رجع döndü yani Hazret Kufi. Bu duraklamadan döndü. İle teftil Usmane bir ara bir duraklaması olmuşsa da Kazıyaz yaz onun mezhebinin en büyük alimlerindendir. O nakletti ki dedi ki o sonunda Hz. Osman'ın davasının olduğuna karar verdi. Demek ki deliller tekamül ediyor. Kendi nezdinde müsteklikler biliyorsunuz delillerle hareket ederler. E, ulaştıkları rivayetler, hadis-i şerifler delillerin toplanmasına göre karar verirler. O da Hazreti Osman'ın üstün olduğunu kesinlikle söyledi. Sonu, yani son görüşü bu. Hani ölmeden evvel son nefesinde döndüğü gibi bir şey değil bu yani. Yani insan tabii bir fıkıh aliminin, bir müçtehidin birkaç görüşü olur. Yani İmam Şafi'de de kavli kadim, kavli cedid. Fıkıh konularını konuşuyorum bu konuda öyle bir şey. Bir imamı Malik'ten bir şey nakledilmiş yani. Öbür müçtehitlerden menkul değildir. İmam Malik'in de bundan döndüğü sabittir. وقال القرطبيu İmam Kurtubi çok meşhur biliyorsunuz. El-Cami'ül Ahkamu'l-Kur'an uh sahibi, et-Tezkire sahibi. Bir de Maliki mezhebindendir. Zaten burada Maliki mezhebi İmam Malik ile ilgili konular olduğu için Gazel yaz İmam Kurtubileri devreye soktular. İmam Kurtubi demiştir ki ki marka isim yani İmam Kurtubi dedim. Duruyor herkes duruyor. Ve sahhu. ve bu görüş yani Hazreti Osman'ın üstün olması hususu El asahhu, en doğru görüş budur inşallah Teala. Yani tabii inşallah kaydını koymuş çünkü. E, ne kadar olsa Allah indindeki ilmin sahibi değiliz. Gayb ilmine vakıf değiliz. Ama bizim ulaştığımız deliller neticesinde e, yani İmam Malik'in döndüğünü esah diyor ha. Yani Muhammed Kurtubi diyor ki İmam Malik'in de görüşü budur. Razı Osman Eftaldir. İmam Malik'ten böyle bir duraklama Aksi beyan değil, bir tevekkuf, bir duraklama menkuldür ama Kazı yaz döndü demiştir. İmam Kurtubi'de en doğrusu görüş döndüğü rivatidir. Mesele kapanmıştır. Şimdi bir de İmam Azim Efendimiz'e ilgili bir meşhur söz var. Hepimizi bazılarda nasihatlerde okuruz. El sünnet nişanlarından, şiarından, alametlerinden olarak zikrederiz. İşte ehli sünnetin en büyük alameti bir insanın el-üsnet olduğunun en büyük delili nedir meselesinde tafdilü'ş şeyhain ve muhabbetü'l-hateneyn ve diye o burada iki şey söyleniyor ama dillerde dolaşan ve hatta herhalde bilmiyorum her bir yerlerden hatırlıyorum tabii de o da kitabidir. Üç tane mesele sayarlar. Bir şeyhain yani iki yaşlı herhalde onlar ...büyük manasında da Şeyh oluyorlar. Sahabe arasında şeyhan dedim mi, iki e, değerli zat, e, iki büyük zat diyelim. Şeyh'in manası her zaman için yaşlı anlamında olmuyor bazı kere e, ihtiramından taziminden dolayı genç olan birine de Şeyh denebiliyor. Şeyh e, iki büyük sahabinin, sahabe arasındaki iki büyük dendi mi? İki büyük, Ebu Bekir'le Ömer'dir. Radıyallahu anh'ıma bu kesin. Onları sahabenin geri kalanından, tabii bunun içinde Hz. Ali de dahil, Hazreti Osman da dahil, Hacer 25'lerin saire efradı da dahil, hepsinden üstün kabul etmek. Hepsinden. Bu el olmanın nişanlarından bir de iki bacana sevmek. Biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Fatıma annemizin eşi yani Hz. Osman Efendimiz'e Resulullah sallallahu aleyhi ve iki kere damat olmuş yani bir Rukaiye kızından sonra vefat etti işte hangisi önceyse vefat edince öbür kızını da kendisine vermiş. Mümmü Gülçüm olacak. Tabi öbür kızı da vefat etmiş. Hz. Osman Efendimiz tabi daha uzun yaşadı. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur kelamı işte bir üçüncü kızım olsa yine sana verirdim. Biliyorsunuz iki kız kardeş bir nikahta toplanılmıyor da bir kız kardeş ölürse diğer kız kardeşiyle evlenilebiliyor ya. Onun için bir hanımı vefat edince Efendimiz ﷺ öbür kızı bekar idi onu verdi. E sonra tabii o da vefat etti Efendimiz ﷺ de kızı kızı kalmadı verecek ama bir üçüncü kızımızı onu da sana veredim ya Osman dedi. Hani Zünnurayn iki nur sahibi de oradan iki kızından evli olmasından geliyor ya. Şimdi önce onlar bacanak oluyorlar Hazreti Ali Efendimizle. El-i sünnetin en büyük alametlerinden biri nedir? Şeyhaini üstün görmek. Yani bütün sahabeden üstün olduklarını kabul etmek bir de iki bacana sevmek. Hal böyle olunca e, yani İmam Azam Efendimiz bö böyle bir el-i sünnete şiar belirlemiştir. Alamet tayin etmiştir. Peki burada niye dördünün de sırasına göre üstün bilmek demedi de veyahut işte Osman Ali'den üstün demedi de e, Ebubekir Ömer Efendimizin üstünlüğünün kesin kabul edilmesini şart koştu. Hazreti Ali ile Hazreti Osman'ın hakkında da bir muhabbet sevmek tabiriyle yetindi. Burada da acaba e, İmam-ı Azam dadamı Hazreti Osman ile Hazreti Ali arasındaki eftaliyet sırasında bir tevekkuf, bir duraklama var şeklinde bir e, şey çıkarılabilir mi ortaya gibi, e, buna da bir cevap veriyor şimdi. Ve yine böylece ettevekkuful mefhumu, anlaşılan duraklama, neden min ibâretil imâmil âzâmî, en büyük imam yani imâm-ı diyoruz ona, tabii ilk müçtehit odur, fıkhın usullerini kuran odur, Fıkıh ilk tedvin eden, fıkıh ekber, fıkıh esgar olarak odur. E, bu kadar tabii sahabe tabi'in geçmiştir. İmam-ı Azam da tabi'indendir zaten. sahabe gören tabakadandır. E, diğer e, üç mezhebin imamı, e, onun kadar ektem e, yani eski değillerdir. E, zaten İmam Şafir İmam-ı haber, onun döneminde hiç yaşamıyorlardı. Dört mezheb imamlarından bir tek imam Malik'le görüşmüştür. ...muasır sayılır. E, fakat e, İmam-ı Azam'ın tabiinden olduğu hakkında kuvvetli rivayetler vardı, sahabe de görmüştür. O bakımdan eskidir. E, onun için en büyük imam e, lakabını hak etmiştir. E, efendim. E, bütün e, alimler de kendisine bu tabirle hitap ederler, bu, bu tabirle kendisinden bahsederler. İmam-ı Azam'dan katılır bu Hanife'dir. Hanefi mezhebinin kurucusu bu Hanife radıyallâhtır. Onun ibaresinden anlaşılan bir duraklama mı var acaba? Hangi ibaresi? Hani kastediyorum Gavlevuş şu sözünü "Min alameti ehli sünneti vel cemaati" eee İmam Azam Efendimiz buyurmuş ki "Ehli sünnet vel cemaat'ın alamet ve nişanlarındandır." Yani olmazsa olmazlarındandır. Bir adam ehli sünnetten midir? Ehli sünnet vel cemaat işte görüyorsunuz ben bunları ehli sünnet vel cemaat falan ben uydurmamışım haşa devamlı konuştuğumuz konular namaz da konusudur mana panı Hep bütün konular geliyor. Dayanır el-i sünnet vel cemaat'a dayanır. Yani bizim dinimiz Kur'anımız Ehl-i Sünnet vel Cemaat demektir. Kur'an'da Ehl-i Sünnet yok demek. Veya benim hadiste yok demek. Amerika yok demekten daha büyük. Yani cevap vermeye bile değmeyecek kadar büyük bir hakarettir. E çünkü zerre kadar ilmi olan, irfanı olan yani el sünnet ve cemaatle Kur'an'ın eşdeğerde olduğu Kur'an zaten atıyor Rasul. Bütün Rasul'e itaatlerin sünneti kastettiği, bütün ayetlerde Rasulullah'a işin havale edildiği, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hep sünnet ve cemaat mefhumlarını işlediği tirmize hadislerinde olup bütün sohbetlerimi de anlatıyorum. Kaynakları toplasak bir cilt kitap yazarım. E, sünnet ve cemaat geçen tabirlerin hadis-i şeriflerini e bütün ayetler bizi Rasul'e itaata rasu, rasul ve ma taakumu rasul verdiği her şeyi alın. Bütün ayetler bizi Rasul'e havale ederken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nasıl sarih ile açıkça sünnet tabirini, bütün hadis heriflerinde aleykum sünneti, on sonra aleyküm bil cemaati, ondan menfarekel cemaate. E sen, yok cami cemaatinden bahsediyor. Canım namazı cemaatle kılın. Ya namazı cemaatle kılın lan onun hakkında dolu bir hadis var kitap yazmışım. Onu demiyor orada o başka. Namazın cemaatı başka, bu cemaat başka. Çünkü burada menfaarak cemaat eşi vuran, cemaattan bir karış ayrılan İslam ipini boynundan çıkartmış olur diye. Adam şimdi namaza cemaata gidemese, yetişemese İslam ipini niye boynundan çıkarsın? Gavur mu olacak? Feyni ömün cüseyi -feyn cehennem. Adam cemaatle kılamadı diye özrü var mı, Hazret var veya cemaata git gidemedi veya tembelliğinden gitmedi. Biz hemen buna cehennem cemaatlarından diyebilir miyiz? Feyni Ömüncüsel Cehennem, cehennem cemaatlerinden, İslam ipini boynundan çıkartmış olur. O kadar ağır bir tehdit. Yani o cemaat, o cemaat değil yani bunu çocuk biliyor. Hadis-i Şeriflerde tehdit edilen, kıl kadar ayrılan, zerre kadar ayrılan, işte karış ayrılan, efendim sapıttı gitti, cehenneme gitti, bu kadar tirmize hadisleri vesaire, e, turku'nun teattüdünden mütevatir oluyor. Yani o kadar yol farklı tariklerden, ravilerden gelmiş ki mütevatir zaten öyle oluyor. Manen mütevâtir olan bir şeydir. Sünnet mefumu, hadis evde cemaat mefumu. Onun için itikatta el sünnet ve cemaat inancında olmak ya. Yani. E bütün Kur'an bizi Rasulü'l Tahta havale ediyor Rasulü'l Tahta, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hadisinde itikadınız, sünnet ve cemaat itikadı olsun. E, sünnet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek. Cemaatta sahabenin cemaati demek. Efeyne amenu bi mislim amen tumi Her insanlar. Sizin inandığınıza sizin gibi inanırlarsa hidayete erdiler. E bu ayettir. Siz dediği kim? Siz ayetler kime indi? Sana bana inmedi yarar. Aya paşaya da inmedi. Ayetler kime indi? Ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indi. E kimi indi? Vahye kim şahit ve müşahit oldu? E sahabe cemaati sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa diyor. Sizin inandıklarınıza. E ne oldu o zaman? Onlar muhakkak hidayete erdiler. E sizin inandığınızdan kastı nedir? Sünnetle cemaat. Muhtezile mi vardı? Şia mı vardı? Hala diyor ki adam sen ehl-i sünnet de Kur'an'da yok. Şia da Kur'an'da yok. E sen ehl-i sünneti nasıl şia ile bir tuz Kur'an'da yok? Muhtezile de Kur'an'da yok. Cebri de Kur'an'da. Onlar da var. Ve la tettebi ussübul fetteferrakka bikum haçsebili. Benim habibim söyle benim dost doğru yolum, Sünnet cemaat yoludur. Siz ancak bu Yollara uymayın. O yollar dedi Yahudi Hristiyanlık değil ki. O yollar İslam için ne sonradan çıkarılacak? Batıl sapık yollar, 72 fırka. Zaten hadis-i efendim sallallahu aleyhi ve sellem çizgi çizerek, e, düz çizgi el-i sünnet olduğunu, bu benim yolum. Yanlarından patika yollar çizerek, kumda böyle, böyle eğri büğrü yollar çizerek, bunlar da yollardır. Her başında, yolun başında bir şeytan kendine çağırıyor. E sakın bunlara uymayın. Fetefer bikum an sebil'i. size Allah'ın yolundan ayrırlar. Sünnet ve cemaatten ayrırlar. Öbürleri de söylüyor uymayın ne <gülüyor> şia dinlerini parçaladılar şia şia oldular les teminun fihi senin alakalı var buyuruyor. Yani onlar hep kötü ve mezmum tabirlerle geçiyorlar. sünnet ve cemaat mefhumu sırat-ı olarak geçiyor. Resulün verdiği yol olarak geçiyor. Resule itaat bütün ayetlerde allah itaatten ayrılmamış. Hala Kur'an'da sünnet, sünnet yok ve bilmem ne. Hadiste de yok de bakayım o zaman. Onu diyemiyorsun. Peki hadiste olduğunu herkes kabul ettiğine göre e, Resul'e itaat, sünnete, e, hadise iman Kur'an'dan ayrılır mı? Ve kötü biyi var Resul'i. Kitaplarına inandın Kur'an. Peki var Resul'i nerede kaldı? Zaten peygamberin getirdiği sünnetten getirdiklerinden maksat sadece Kur'an'sa Mustafa'nın oğlu kafası gibiyse e, o zaman zaten Amentü'de niye ve Resul'i ayrı söylüyor? Zaten kitaba inandınsa peygamber Kur'an'ı getirdi. Başka bir şey de getirmediyse ...başka söylediği de hüccet ve hücciyeti yoksa... ...zate ve kütübin yetiyor. Niye bize fazladan esas saydırılıyor? O ayrı bir konudur ve Resulü Resullere itaat. Resullere itaat... ...bütün tefsirlerde atıyor Resul, sünnetlerde yani hadislerde Resul'e itaat edin. Çünkü atıyor Allah, Kur'an zaten Allah'ın kelam Atıyor Resul nerede? E Kur'an'da. Ya o zaman Allah'a itaatla ne farkı kaldı? Niye onu o ikinci şey söylesin? Atıf Mughayre tıktı zaten. Yedi bir şey konuşmak lazım allah Teala niye tekrar tekrar tekrar hepsini bana Kur'an'a bakın, Kur'an'a bakın demiş olsun yani. Rasul'e itağatı kast ediyor. Neden? E Rasul'ün hadisleri olmasa ne namazın beş vakit olduğunu Kur'an'da bulabiliyorsun, ne zekatın kırkta bir olduğunu Kur'an'da bulabiliyorsun, ne haçın farzının üç olduğunu bulabiliyorsun. Bütün din elden gidiyor. E, Sünnet-ücetse, hadislere iman, Kur'an'a imandan ayrılmıyorsa, e, bütün hadisler sünnet cemaat diyorsa, el sünnet vel cemaat zaten bizim dinimiz ve imanımızdır. Bunun dışında konuşanlara itibar etmeyin. Bunlara sakın aldanmayın. Bunların peşine gitmeyin. Bunların akıllarına uymayın. Bunların hiçbir dediklerine inanmayın. Nesine inanacaksın ya? Ehli sünnet Kur'an'da yok deyip de efendim sen Diyanet reisi bunu yaptı ya. Şianın İran'ın hocasıyla toplantı yaparsa Kur'an'da zaten siz de yoksunuz biz de yokuz der gibi. Mahalle kadınlarının birbirine nasıl olsa sana da yaramadı bana da yaramadı hesabı. Kalkıp derse Kur'an'da hüsnet de geçmiyor. Ya bir diyanet resisi der mi ya? Dedim onu. Ve haberlerde takip ettim bunu evvelce. Yani... O, Allah Allah. Mutezile şu anda demek mevcut olsaydı, Muhtezile de aynı şey diyecektiler. Cebriye de olsaydı aynı şey diyecekler. Zaten Vehhabi'ye aynı şey diyorlar. Allah gökte diyen Vehhabilere aynı şey diyorlar. Hepimiz hak üzereyiz, boş ver. Ya kardeşim... Kuru kuruya İslam adama yetmez, ehl ve Cemaat itikadı adamı kurtarır. Yoksa Müslümanım diyen herkes kurtulsaydı, dünya kurtulmuştur şu anda. Nerede kurtulacak? Onun için ehl itikadına İmam-ı Rabbani Hazretleri çok önem veriyor. Ama İmam-ı de İmam-ı Rabbani'nin iş çıkarttığı bir şey ki, Azam, ilk imam, yani müçtehitlik bazında, mezhep kuruculuğu bazında diye. Belki ondan evvel de müşehitler var ya tabiinde falan. Fakat e, müesses bir nizam yoktu. Ma'mazam ilk müessestir fıkıh, usulü fıkı. Yani ondan daha kim anlayacak yani? O da diyor ki ehli sünnet vel cemaatın alameti. Bak şimdi. Bütün büyükler ehli sünnet vel cemaata vurgu yapmış. Onun için kimse bu işler herkes eşittir. Müslüman değil, Müslümanım de geç ne olursa ol bilmem ne falan. Böyle bir şey yok. Böyle olsaydı Ma'mazam da efendim... Ya zaten Kur'an'a inanıyorsun, inanıyorsun. Daha ne Ehl-i Sünnet'in alametine ne gerek var? Öyle demiyorlar ki. fıkıh Ekber yazdı. Sırf ehl in, efendim, inancını yazmak için fıkıh Ekber kitabını yazdı. Ne buyuruyor İmam-ı Ehl-i Sünnet vel cemaatın alametlerindendir. Bir tane alameti yok. Ama en bariz alametlerindendir. Ne teftilü şeyhe? İki büyük sabiye bu Bekir ve Ömer'i üstün görmek. Sevmek değil sevmek. Zaten seveceksin Sevmeyip de gavul mu olasın? Zaten seveceksin. En üstün göreceksin. Sahabe içinde onlardan üstün yok. Diğer peygamberlerin sahabelerinden de üstün. Dünya kuruldu kuruları bütün peygamberlerin sahabelerinden de üstün. Ama peygamber, hiçbir peygamberden üstün olamazlar. En edna bir peygamber, Ali aleyhisselam bile Ebubekir Ömer efendilerimizden üstündür. Danyal aleyhisselam, Circis, Nebi. Nübüvvet makamı kimde sabitse o Ebu Bekir Ömer efendilerimizden üstündür. Ama Ebu Bekir Ömer efendilerimiz Musa Selamın da sahibinden, İsa Selamın da havarilerinden, dünya kurulduğundan beri 224 bin peygamberin tüm hesabından üstündür. İkinci alamet demiş, ve muhabbetül hateneyn, iki bacana sevmek. Yani Ali ile Osman efendilerimizi sevmek. Şimdi burada Bazıları yani i̇mam Azam da acaba iki Aziz Ali Osman arasında sadece sevmekten bahsediyor. Bir taftilattan bahsetmiyor gibi bir duraklama anlayabiliyorlar ama. ve <gülüyor> ihtiyarihi i̇mam Azam'ın Azam'ın seçilmesi için neyhazil <gülüyor> ibarete. Bu ibareyi seçilmesinin sebebi olarak indel fakir <gülüyor> bu fakir İmam-ı Rabbani'ye göre diyor. Mahmilun <gülüyor> aharu. Başka bir yorumum var benim diyor. Mahmil hamledilecek yorum ve ve o da anne uşu kişan lemma ora ne zaman çoğaldı zuhurul fiteni iç savaşların belirmesi veli tilali karışıklıklar eee fi umur insanların işlerinde aziz Osman efendi pek olmadı son zamanında doğuşu şehit olması dönemine yakın çok karıştı. Sonrazde Ali efendi zamanında zaten herhalde bir 4 sene kadardır hilafeti 4 4,5 hiç durulmadı hiç durulmadı Hazreti Ali'den biz geldiğinden vefatına kadar zaten şehit edildi o da yani Hazreti Osman şehit edildi de iş durdu mu yani Hazreti Ali de şehit edildi. Kargaşa hiç bitmedi. Bu kargaşaların artmasından dolayı İyemenî, Hilafetül Hateneyni e, tabi iki bacanan e, halifelik dönemleri de ama bu Hazreti Osman'ın tümünü kaplamaz. Hazreti Osman Efendim çünkü 12 sene kadar e, zannediyorum bir hilafet süreci var. Bunun çoğunda bütün dünyayı fethetti. Bütün İslam orduları nüafet etti. Bu Hazreti Osman Efendimiz'in son dönemini itibar alabiliriz. Hazreti Ali Efendimiz'in tüm dönemini itibara edeceğiz. Çünkü o dört sene zarfında bir kere rahat oturmamıştır yani. İç savaşlar dış savaşlar dediğimiz şekilde. Hariciler çıktı. Cemel muharebesi, sıffı muharebesi, sahabe kendi içine kargaşalıklar, i̇bn Sebe, Yahudisinin ortalığı karıştırmaları falan filan. Zaten Hazreti Osman Efendimiz'in şehitliğiyle başlayan süreç... Bitmedi gitti. Zaten hala da devam eden o süreçti. Yani hala şu an dünyadaki e, ehl-i sünnet ve şii arası. Suriye'deki savaşın arkasına arasan, Irak'taki savaşın arkasına arasan, yani Sün, sünnilerle şii'yle. Ta Pakistan'a gitsen, Afganistan'a gitsen, Allah'tan Türkiye'de böyle bir Alevi-Sünni çatışması yok. Geri kalan bütün ülkelerde Yemen'deki şu an Husi'lerin meselesi buraya dayanıyor. Yani dünyanın neresine gitsen şu andaki savaşların içine Hz Osmanlı Efendimiz'in şehit edilmesinden sonra çıkan süreçte Hazreti Muaviye ve diğer Aşağı annemiz gibi sahabenin onun kan kanının hakkını aramaları, akrabaları olarak oradan başladı. Cemal Sıffin de oradan başladı. Onun için çok kargaşa oldu yani. Hazreti Osman Efendimiz'in son birkaç senesi belki... Çünkü ilk seneleri yani böyle bir sekiz sene, dokuz sene sırf fütuhattır yani Hazreti Osman'ın sırf fütuhat. Bütün Afrika falan hepsi onun zamanında feth olmuştur. İslam dünyaya yayılmıştır yani. Kıbrıs bile fethi Hazreti Osman dönemi diye biliyorum yani. Dolayısıyla büyük fetihler olmuştur. Hazreti Alefenimiz kendi iç şeyleriyle uğraştığı için böyle fütühata falan hiç vakit bulamadı. E, kendisi oturamadı ki yerinde. Zaten hariciler büyük bir bela oldu. Şimdi Daesh onların uzantısı ve Habiler onların uzantısı işte. Yani hala devam ediyor uzantılarla beraber. Ee, Az zal çok böyle sıkıntı çekti yani. Şimdi onların döneminde fitneler, kargaçalar, e, insanların işlerinde bozukluklar çok olunca ve e, hudusül kudurati ketüraya bağlı bulanıklıkların hudusu çoğaldı. Minazilciyeti bu noktadan fi kulubi'n insanların kalplerinde yani e, tabii ki e, çok şey oldu. E, ne diyeyim? Türkçede e, yönetimde istikrarsızlık. Yönetimde istikrarsızlık oldu. Ha bu Hazreti Osman Hazreti Ali'nin kabaatinden değil Haşa. Ama kaderin sırrından diyelim e, ve insanların bozulmalarından diyelim. Hazreti Ali'vize sordular ya. yani niye Ebu Bekir Ömer'in döneminde hiç böyle bir şeyler olmuyordu da senin döneminde 4 senedir memleket düzene girmiyor Müslümanlar birbirine girdi gibi Hazreti Ali yani böyle ne bileyim işte yani aşağılayıcı demeyelim de maksadını aşan bir soru sorulmuş. Belki de soran da münafıktır zındıktır onda da bilmiyorum yani. Hazreti Efendimiz'in cevabını görüyor musunuz? Adama dedi ki Ebu Bekir ile Ömer'in dönemi çok huzurlu, sökünetli geçti. Hazreti Ebu e de diyemeyiz çünkü Araplar, kabileler irtidat etti. İki, iki sene Hazreti Ebu Efendimiz yine mürtetlerin üzerine ordu çıkartmakta. O da savaştan uğraştı. Hazreti Ömer Efendimiz de hiç çıkmadı yani. Acayip onda bir şey oldu. Ee, Hazreti Osman Efendimiz de ilk dönemler çok iyiydi. Hazreti Ömer'in yine şeyidir, devamının bereketidir. Millet Tsunami gibidir yani. Gevşeklik başlayınca daha çorap söküyor gibi gider. Hazreti Ömer'in aldığı ciddi tedbirler, herhalde devlet ciddiyeti, o milletin korkuları falan. Hazreti Osman Efendimiz de bir zaman yürüttü öyle. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, çünkü Ebu Ömer'in müsteşarları, vezirleri benim gibi adamlardı dedi. Onun için kavga çıkmıyordu. Ve İslam'a hizmet oluyordu. Ama dedi benim zamanımdaki adamların, yani benimin, benim yanımdaki adamlar senin gibi adamlar dedi anladın mı yani senin gibi adamlar gelince dedi benim gibi adamların etrafına ne oldu memlekette istikrar bozuldu ama Ebu Bekir Ömer'in etrafında benim gibi adamlar Hazreti Ali gibi sahabe benim gibi adamlar olduğu için onlar çok işi güzel yönettiler çünkü biz de neydik onlara yardımcıydık ama siz nesiniz siz bize efendim sıkıntısınız yani ama hariciler ne yaptı yani Hazreti Ali'nin cemaatiyken Hazreti Ali'ye tam bağlıyken Sonra kalktılar Hazreti Ali'ye kafir dediler Sonunda da şehit dediler Hazreti Ali Efendimiz'i E işte onun için dedi Sizin gibi adamlar benim etrafımda olduğu için Benim devletim nasıl istikrar olsun dedi yani Şimdi bu bakımdan Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimizde Hiçbir kabahat yok bu hususta Yönetim kusuru yok Ama insanlar bozuldu Esabe kalmadı, tabiğin kalmadı e, Tabiğin kaldı illa da yani tabi'in dediğin zaman da sen sahabeyi her gören, Resulullah sallallahu aleyhi ve her gören Müslüman mı? <gülüyor> yani dolu münafık da gördü. Ha kafir konuşmuyor mu bu Cehil'leri ya? Müslümanım diye gören herkes sahabe mi? Müslümanım diye görenlerden o kadar da munafık var Medine'de. E şimdi burada da sahabeyi her gören tabi'in olur. Tabi'in nasıl olacak? Müslüman iyi niyetli tabi'in olur. Dünya kadar İbn-i Sebet o zaman tabi'in bu İbnü Sebe Yahudisi ne demedi? Müslümanım dedi. Ona da mı tabi diyeceğiz? Sahabe gördü diye gör, görse. O zaman yani sahabede dolu sahaben içinde dolu münafık varsa sahabede değil. Lafları dikkatli konuşalım. Sahabede münafık olur mu yahu? Sahaben arasında Sahaben arasında dolu münafık varsa Tabiin döneminde üü, münafıklık zirve yapmıştır yani. Zirve yapmıştır. 13'ün için bunlar Müslümanım geçindiler. İki tarafa laflar götürdüler, getirdiler. Birbirine savaştırdılar falan filan. Ama şu bir hakikat ki tarihi bir gerçek ki Hazreti Osman Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz dönemlerinde fitneler, iç savaşlar, dış savaşlar, kargaşalar durmaz. Şeyh Hain Efendilerimiz, Bekir Ömer Efendimiz dönemindeki huzur ve emniyet ve istikrar bulunamadı. Yani bu bir tarihi gerçek. Böyle olduğundan dolayı diyor İnsanların kalplerinde ne olursa olsun ya Ebu Bekir'in dönemi neymiş veyahut Ömer'in dönemi neymiş ya bu ne ya dendi. Bundan dolayı e, İktaral İmamı, İmam-ı Azam Efendimiz seçti lafzal mehabbeti sevgi sözün cüğünü hakkıma onlar hakkında. Çünkü o dönem İmam-ı Azam daha bu lafları konuştuğu yüzler yani hicri yüzler zaten vefatı 150 zaten. Yani hicri yüz on, yüz yirmi İmam-ı Azam'ın diyelim ki ders okuttuğu dönemler. Talebe ettiği dönemler. E şimdi bu zaten Hazreti Ali Efendimizin yani bu işlerin en çok yaşandığı ta Ehli Beyt'in imamları asılıyor, kesiliyor. İşte Nefsi Zeki'ye çıktı, o çıktı, bu çıktı. Ee, İmam-ı Azam Efendimiz Ehli Beyt'i tuttu falan. Dolu kargaşalıklar devam ediyor İmam-ı Azam döneminde. Anlatabiliyor muyum? Yani Hazreti Ali'den sonra bitmedi ki bu iş. Ondan sonra Emeviler, Abbasler döneminde de devlete baş kaldırırlar tehlikesi bahanesiyle Birçok ehlibeyt imamı asıldı, kesildi. Hazreti Zeyd öyle asıldı, Nefsüzzekiye. Ondan sonra daha birçok e e olay oldu. E efendim, bundan dolayı İmam Hasan Efendimiz o dönemin adamı yani o kargaşaların çok uzadığı yaşandığı dönem. O İmam Hasan Efendimiz baktığı işler ortalıkta karışık. Yani onları sevmeniz şart. Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi sevmeniz ehli sünnetin şiarıdır. Hani onları şunlardan üstün görün falan o taftilata girmedi. Neden? Ortalık karışık olduğundan. Ama sevmeniz şart. Osman da seveceksiniz. Ali de seveceksiniz. Rıdvanullahi <gülüyor> ta'ala. Mülahizan düşünerek liazel mana. Bu manayı düşünerek yani milletin kafası biraz şeydi. Anlıyor musunuz? Çünkü o kargaşa Tsunami'si daima amazam döneminde devam ediyordu. Yani hala Ali Beyt imamları öldürülüyordu. Herkes birbirini öldürüyordu yani. E, ve cihale İmam-ı Azam kabul etti muhabbet evma iki bacana sevmeyi? Min alamat ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet ve'l cemaat olmanın alametlerinden biri de onları sevmektir. Bir adam da Osman'ı sevmiyorum." Çünkü Hz. Ali taraftarı da "Osman'ı sevmiyorum." dese ona diyorduk ki sen ehli sünnetten çıktın. Hz. Osman tarafa Hazreti Muaviye tarafından biri dese ki "Ben Ali'yi sevmiyorum haşa." Ona diyorduk ki sen ehli sünnetten çıktın. Çünkü orada sevmeyi özellikle şart koş çünkü neden Ebu Bekir Ömer efendimizle ihtilaf yok herkes ittifak etmiş konu burada madem birbirine ihtilaf oldu Hazreti Osman'ın kan davasından da başladığı için konu bu noktada Hazreti Mavi efendimiz Hazreti Ali efemiz aralandaki harpler falan o zaman iki Hazreti Muaviye tarafı Hazreti Osman'ın kanını efendimiz hakkını diyelim intikam demeyelim kanının hakkını aramak için bu işi başlattılar. Ki orada Hazreti Haç Efendimiz, Talha Zübeyir Efendilerimiz de var haşere Beşere'de. Dolayısıyla ikisi de bu işte şey oldu. Hazreti Osman Efendimiz tabii vefatından sonra da olsa şehadet sebebiyle de olsa adı karıştı yani bu işlerde. Hal böyle olunca İmam-ı Azam da baktı ki daha her taraf karışık ortalık oturmamış. Şimdi olsa kolay konuşuyoruz bu lafları. Ama o dönemde efendim ne yaptı? Dedi ki Osman'ı da Ali'yi de sevmek El üstünlüğünün alametidir. Ben onu sevmiyorum, birini sevmiyorum desen, ya Ebubekir Ömer zaten herkes üstün biliyordu o zaman. Sorun yoktu. Hz. Ali Hazreti Osman arasında millet biri onu sevmiyorum, biri bunu sevmiyoruma başlamıştı. İmam-ı da o günün değerlendirmesiyle ne dedi? İki bacana yani eee Osman ve Ali'nin ikisini de sevmek el üstünlüğünün alametidir. İkisini birlikte seveceksin. Yani şu ondan üstün mü, bu ondan üstün mü? Daha beter ortalık karışacaktı. Onun taftilat konusuna girmedi ama ikisini birlikte sevmiyorsan ehl Sünnet değilsin'e getirdi. Ve ehl müşterek ittifaklı e, hükmünü tespit etti. Radıyallahu Teala. Min gayri en yulahıza, etmek etmeksizin fiha bu hususta şaibetet tevekkuf. Hiçbir duraklama şaibesi düşünmedi burada. Yani Osman Mahalli'den üstüne, Ali mi İmam-ı Azam'da böyle bir tevekkuf şaibesi yok. İmam-ı Azam'a göre Hazreti Osman kesinlikle üstün. Kesinlikle çünkü Hanefi kitapları dolu burada. Yani bütün Hanefi mezebinin ittifakı var. Orada duraklama yok. Ama işi sevme şartına bağladı ki birbirini sevmeyenler türemişti. Onun için en azından seveceksiniz. Sevmezseniz Ersunet olamazsınız. Bunu buyurmak istedi. Yani keyfe, nasıl tevakkuf İmam-ı Azam duraklamış falan. Böyle bir şey düşünebilir mi? Ve kütübül hanefiyeti, hanefi mezebinin fıkıh kitapları, hakayet kitapları, meşhunetün, dolmuş taşmış. Ve en dört halifenin en üstünlük sırası hala tertibi hilafetim, e, halifeliklerinin tertibine göredir. Yani halifeliklerinin e, sırası nedir? Ebu Bekir önce, Ömer sonra, Osman sonra, Ali sonra. Bu sıra neye ise Eftaliyet sırası buna göredir. Bu usta Hanefi'nin kitapları dolmuş taşmıştır. Hal böyleyken İmam-ı Azam burada duraklamış denebilir mi? İmam-ı Azam o günün gündeminde Ehl-i Sünnet'in olmazsa olmazını belirlerken, olmazsa olmazını ne yaptı? Efendim, iki halifede, son iki halifede yani üçüncü, dördüncü halifelerde sevmeyi şart koştu. Yani e, ve bir cümleti özetle asılı kelam enneftaliyeteş şeyheyn Ebu Bekir Ömer'in en üstün oldukları bütün sahabeden ve bütün peygamberlerin hesabından üstün oldukları yakini, yetün kesindir şüphesizdir ayet gibidir nas gibidir hadis gibidir de gibisi bazı hadiste zaten halinden söylüyor Osman'ın Ali'den üstünlüğü anh, Ebu Bekir Ömer'in üstünlüğünden biraz mertebede aşağı düşer yani ittifaklıkta onlar kadar ittifak yok e, ve lakin, ahvata, lakin en ihtiyatlı durum en la nükeffira kafir saymayacağız. Kimi Osmane bir adam Hazreti Osman Hazreti Ali'den üstün değildir dese eftaliyetin Hazreti Osman'ın üstünlüğünü Hazreti Ali'den inkar etse sakın ha buna kafir falan e, diyemeyiz. Bel eftaliyete şeyheyn. Hadi bakalım. Hatta bir adam dese ki Hazreti Ali Ebu ve Ömer'den de üstündür dese. Üstündür diyor bak. Ebu Bekir Ömer'i de seviyor. sevmiyor, saymıyor. Ama ben de Hazreti Ali Ebu Bekir Ömer'den de üstündür dese bunu da kafir saymayacağız. Kafir saymak kolay iş midir ya? Ama aması var. Hatta Hazreti Osman'a da buluş gidiyor. Ben nekûlü ama şunu deriz İnnehu müktedi'un Ehl-i sünnetten çıkmıştır. Bir adam dese ki Hazreti Ali Ebu Bekir Ömer'den üstündür kesinlikle ehl sünnetten çıkmıştır diyebiliriz. Yani Hazreti Osman'dan üstündür dese o kadar diyemeyiz. El sünnetten çıkmış belki düğüne meselesini mülaza ederek. Ama yine de el sünnetin cumhurunun görüşünden ayrılmıştır o kesin. Yani Hazreti Osman'dan da üstün bilen el sünnetin cumhurunun görüşünden ayrılmıştır. Ama el sünnetin hariç bid'at ehli olduğu demek de Ebu Bekir Ömer'den üstündür derse kesin bid'at ehlidir. Ve dallün ben mi diyorum ya dalalettedir. Dalalet felakettedir. Yani dalalet demek el sünnetten sapmadadır. Asla Hz. Ali Efendimiz Ebu Bekir Ömer Efendimizden üstün olamaz. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Yani böyle bir şey yok yani. Bütün ayet dolu yani burada. Evet. Hz. Osman'dan da üstün olamaz. Ama Hz. Osman'dan üstündür diyene hemen el sünnetten çıkmış demiyoruz. E, Şeyhayn'in Ha, el-i sünnetten çıkmış demiyoruz da... 72 sapık fırkadandır demiyoruz diye... ...el-i sünnetin cumhurunun görüşten ayrılmıştır. Ha, onu diyoruz. Ama Şeyhain'den, Ebu Bekir Ömer Efendimiz'den üstündür... ...diyenin... mübtediun ve zâllun kesin hükümdür. El-i sünnetten çıkmıştır. Bidatı eline satmıştır ve dalâletedir. Fe <gülüyor> inne lil ...çünkü alimlerin ihtilafen ...çok ihtilafları var fi tekfîrihî. Yani eftaliyetin münkirini tekfirde. Yani... Ancak ehl çıkmıştır diye biliyoruz. O, bazıları kafir falan da diyen olmuş alimlere ehl öyle bazıdan. Fakat ihtilafa girmiş o iş. İhtilafa girdiği için ihtilaflı bir konuda biz ne yaparız? 99 tane tekfir sebebi olsa, bir tane kurtarı tarafı olsa, İmam-ı Hazretleri başka mektubunda ne der? Bir noktadan bile adam kurtuluyorsa kafir dememek lazım. Bundan dolayı e, alimler ihtilaf etmişler. Bir adam dese Hazreti Ali, Ebu Bekir'den Ömer'den üstündür dese bu adama kafir e, diyen olmuşsa da e, demeyenler çoğunluktadır. Ve bundan dolayı bu ihtilafa girmiştir. Ve fi kat'uyyeti hazel icma'i Tekfir konusunu konuşamayız. A, i̇cma konusu kesindir. İcma kesindir ama Hazreti, için bak buralara dikkat edin ha. Ya burası çok zor bir ibare. Fe'in el-i ihtilafen fi tekfiri Tekfirinde ihtilaf olan konu hangisi? Ebu Bekir ve Ömer efendilerimizden üstündür diyene de kafir diyemezsin. Diyen olmuş. Diyen olmuş. Ama ekseriyet dememiş. ihtilafa girmiş. Onun için Hz. Ali Ebu Bekir Ömer'den üstün tutana da kafir demeyelim dedi işte. İhtilaf oldu orada. Ondan. Ama şu öbürü başka ha. Ve fî katâ yeteazel icma. Bu icman kesinliğinde kıylun ve kalun laf ve dedikodu var. Burada icma yok diye. Bu hangi icma? Aa, burayı yanla Bu lefineşi mü mürettep Yani mürettep oluyor Çünkü e, Hatta müşeveş oluyor Çünkü bu icma da Osman'a gidiyor burası Demin tekfiri dedi tekfiri. Müşeveş oluyor yani Şunu demek istedim ee, Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'den Üstün olduğu hususunda icma var İcma var Yani Erizzet ulemasının Cumhur bu görüştedir fakat bu icma kesinlik ifade ediyor mu? Katiyet var mı? İcma var ama icma'nın katiyetinde ne var? Laf var. İcma'nın katiyetinde olun. Hazreti Osman Hazretler'den taftil hakkında o zaman ne oldu? Efendim zaten kafir. Hiç sayamadığımız gibi ona el üstületten çıktı sapık 72 fırkaya girdi cehenneme mutlaka bir girecek çıkıp, bu şekilde ağır konuşamayız. Hz. Osman'dan daha üstün diyeni konuşuyoruz. Yoksa Ebubekir ile Ömer'in eftaliyetinin icmaında katiyet vardır. Anladın mı? Orada kıyılıkal yok. Orada ne var? Hazreti Ebubekir ile Ömer'den üstün diyeni kafir, üstündür diyeni kafir diyebiliyor muyuz? Diyen var ama demeyen de var. İhtilaf var. İhtilaf olduğu için bir adam Hazreti Ali Ebubekir Ömer'den üstündür dese de kafir sayamayız ama eli sünnetten bir bidat eli sayarız. O tamam. Ama Hz. Ebu Ömer'in hepsinde neftal olduğunda icma var mı? Var. Katiyet var mı icmada? Kesinlik odalar. var. Peki. Hz. Osman'ın üstünlüğü meselesinde icma var mı? Eylül Sünnet'te var. Var ama icma'n katiyet ifade etmesinde bir laf var mı? Var. Bazı alimlerin ihtilafı. Ekseriyet olmasa da. O ihtilaftan sebep de Hz. Osman'dan üstün gören üçün el Sünnet'ten çıktı 72 sabık fırkaya girdi diyemiyoruz. Halbuki Hz. Ebu Bekir Ömer hakkında olsaydı diyorduk. Bunları da böyle anlamak icap eder. Yani özel gelmün ki rü diyor. İnkarcı kişi yani bir adam az Ebu Bekir'in ve Ömer'in Hz. Ali'den üstün olduğunu inkar etse, karinü Yezi'de bu da yezitten aşağı <gülüyor> Yezi'de yakın olur diyor. Hani el-haibi husrana vurmuş, el-mahzuli Allah'ın rahmetinden mahrum bırakmış, o mel'un dememiş de işte. ve Fakat tevakku'u nitekim Alimler durakladılar. Filani, Yezidi'ye lanet edilir mi edilmez. İhtiya atan. İhtiya atan. tedbir bakımından. Yoksa başka mektubunda diyor ki Yezid'in yaptığını frenk gavuru yapmadı diyor. Ve Yezidi'ye lanet edilmesi. El bir kaydı var. Bir adama ismen lanet etmemeli. Allah katillere lanet etsin. Allah zalimlere lanet etsin. ye ciddi içine toptan girsin. Çünkü neden son nefesini bilmiyoruz. Son nefesi kaybı girmeyelim. E Kur'an'da hadiste ismen lanet geçmediği için bu adama Ebu lepti ki bu. Ebu Cehil değil ki onun için ismen geçmediğinden bir duraklama var ama taftazani zaten ona da sevene de yardım edene de saydırıyor Allah'ın laneti üzerine olsun. Yezide, ki taftazani her sünnet alimidir. Nitikat kitabını medreselerde ders okutuyoruz Osmanlı'dan beri. E, o bakımdan yani onu lanet etmekte bir duraklama falan var da o ihtiyatandır yoksa o laneti çoktan hak etmiştir. Fakat ihtiyatan ne demek? Her sünnetin bir kalitesi var. Son nefeste imansız öldüğünü kesin bilmediğimiz hakkında hayat hadis olmayan hiç bir kimseye ismen lanet edilmez o kaideyi uygulamaktan yoksa lanetlik iş yapmış. Ama Yezid nasıl lanetlik iş yapmışsa bir adam da Hz. Ali'nin Ebubekir'le Ömer Efendimiz'in Hz. Ali Efendimiz'den üstün olduğunu inkar ediyorsa o da Yezid'e çok yakın olur diyor yani. Çünkü neden? Hulefa-i Raşid'in e, iki büyük halifenin de hakkı yenemez. E, İslam'da evveliyet, esbakiyet, ektemiyet, hicret yardım, destek ne bileyim yani Ebu Bekir Ömer Efendimiz'in şu dine yaptığı hizmeti onlardan gayrı hiçbir sahabe yapamamıştır ki. Bundan dolayıdır ki orada eziyet etmemek lazım. Ya vel izâülezi yusuybün neviye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelen isabet eden eziyet minciyet izâül hulefâ-i raşidin. Dört halifeye yapılan den Resulullah Efendimiz'e ulaşan eziyet kel izâüleziye sahabe sallallahu aleyhi ve sellem minciyet izâü siptayi İki torununa yapılan eziyet bakımından Resulullah Efendimiz'e ulaşan gibidir. Yani sen Hazreti Hasan Efendimiz'i şehit ettiler zehirle. Hanımına zehirlen. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Kerbela'da paramparça doğradılar kafasını bir tarafa. Allah'ın Bütün çoluğuyla çocuğuyla. E şimdi buradan Resulullah bunu yapanlar Resulullah'a eziyet etmiş olmadılar. Allah'ın lanetine çarpılmadılar. Çarpıldılar. Bu işin içinde Yezid de var bir tarafında. Ha Ama diyor e, torunlarına yapılan eziyetten Resulullah Efendimiz ne kadar üzüldüyse Ebu Bekir'in hakkı yenince, Hazreti Ömer'in hakkı yenince ya onların eftaliyet sıfatı bozulunca, e, efendim Hazreti Ali onlardan üstün sayılınca bundan da Resulullah efendimiz e ziyet duyar. Bundan da Resulullah efendimiz eziyet duyar. Bundan bunu da istemez. Ona benzer diyor. Yani çünkü neden? yani Hazreti Ömer'i bile e, mihraba geçittirmedi. Hazreti Bekir'in hakkı varken. Ebu Derde Hazretleri Hazreti Bekir'in önünde yürüyordu bir gün. Ne buyurdu? E temsilî eee emamem men ve hayrun Minkefit dünya ve ahiret. Dünyada da ahirette de senden hayırlı olan Ebu Bekir'in önünde nasıl yürürsün? Halbuki kendi önünde yürütüyordu insanları sabiye biliyor musun? Halu zahri ellil sırtımı meleklere bırakın arkamı açık tutun önüme geçin derdi. Ama Ebu Bekir'in önünde yürütmedi. Ebu Terda Hazretleri koca sabiye ne dedi? O senden dünya ahiret üstündür. Sen nereye onun önünde yürüyorsun? Yani Hazreti Ömer'i e, imamlığa geçti. Efendimiz ağır hasta vefat edecekken sesini duydu. Ömer'in sesini namazı şey etti bozdurdu. Ağır vaziyette kalktı. Evinden bas bas bağırıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. İlle illa -e bekir. Allah da müminleri Bekir'den başkasını istemiyor. Sıra onda Ebu Bekir benden sonra. Ebu Bekir geçecek. İlla da Ebu, Ebu Bekir. efendimizi bile geçittirmedi. Halbuki Hazreti Ebu Bekir e, kendi geçmek istemiyordu. Çok hassaslaştı. Efendimizin hastalığını. Zaten Efendimiz vefat ettiğinde hastalandı. iki sene içinde eridi eridi vefat etti. O kadar seviyordu ki. Yani Hazreti Sıddık'tan daha çok Resulullah seven bir sahabi daha yoktur. Üstünlük sırası niye onda? En çok seven o, en çok itibaden o. Çünkü neden? Peki o zaman kim vefat etti Efendimizin vefatından sonra iki sene içinde eriyerek? Çünkü öyle bir seviyordu ki asla yemedi, içmedi, rahat etmedi ve vefat edene kadar efendim zayıfladı düştü. Çünkü o sevgiye dayanamadı Resulullah Efendimiz'den sonra yaşamayı. İki sene yaşayabildi. Yoksa bir hastalığı yoktu. Üzüntüden dayanamadı. Yani Ebu Bekir Efendimiz'in eftaliyet sırasını önceliğini Hazreti Ömer'e bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem reva görmüyor da efendim Hazreti Ömer'in imam olmasını engelliyor. Namaza geçmiş mihraba geçmişken durduruyor. Hasta yatağından kalkıyor ağır bu buharide ya. Bütün kaynaklarda kalkıyor müdahale ediyor. Ağır komadan niye müdahalesin yani? E bu önemli bir mesele olmasa? Ya bugün de Hazreti Ömer kıldırsın ne var? Denecek bir konu olsa bunu yapar mıydı yani? Kendisi varken başkası imam olabiliyor mu Efendimiz? O zaman Ebu Bekir varken de Ömer bile olamaz yani. Çünkü eftaliyet sırası itikada taluk ediyor. Bundan dolayıdır ki Hazreti Ömer'e bile reva görmediği bir şeyi. E sen kalkıyorsun Hazreti Ali Ebu Bekir'den üstündür. Bunu demek kolay bir şey değil. Yani diyor Ebu Bekir'in Ömer'in eftaliyetin inkar eden de yani Efendimiz'in torunlarına eziyet eden e, Yezid'e Yezid yakın bir durumdadır diyor yani. O, çünkü Efendimiz'in torunlarına eziyet eden Resulullah üzülür mü üzülüyor? Üzüldü sallallahu aleyhi ve sellem. Mana aleminde üzülmüyor mu? E, üzüldü ama e, sen bu Bekirli Ömer'e hareket çekersen ondan da üzülür diyor. Çünkü orada ona onun dinine en büyük desteği yardımı veren ondan sonra sırada kendileri gelen zatları hakkını Resulullah Efendimiz o e, yani onlara yapılan e, ne bileyim Terbiyesiz laflar, eftaliyetlerini inkarlar, Efendim faziletlerini kabul etmemekler, muhabbetsizliklere e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla razı olmaz. Öyle ehli seviyorum adına, numarasına, haydar baş tipi. Ben ehli beytçiyim, ehli seviyorum. Sonra Hz. Ebu Bekir'e eden bütün sahabe kafir oldu. Ebu Bekir, Ömer zaten kayınpederdiler. Onlar kayınpeder, Efendimizin kayınpederiydiler ya. Ayşe Hafsanelerimizin babalar olmak Allah'a sebebi. İşte onlar aile için o işe girmeyin falan. Ne girmeyeyim? Ebu Bekir Ömer'e de giriyor. Ya aile içine girmeyeyim. Niye girmiyorsun ya? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Ömer'den razı olarak öldü yani. Sen ne konuşuyorsun? İşte onun için ehli beyti seviyoruz dalgasıyla bu taraftan sahabeye eziyet falan. Böyle bir şey yok. Salat ve Selam. ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah a, Allah ey ashabı sahabem hakkında Allah'tan korkun. Sahabem hakkında Allah'tan çekinin. La tettekidu um garadan min Benden sonra onları oklarınıza, tenkitlerinize hedef edinmeyin. Fe men kim onları severse fe bi hubbi yahabbum. Beni sevdiği için onları sevmiş olur. Fe men ebghazum kim onlara buğz ederse fe bi bughzi ebghazum bana kızdığı için onlara kızmış olur. Diğer sahabe hakkında bile böyle buyuruyorsa genel sahabe anlamında o beni seven onları sever. Bana kızan onlara kızar. Bugün Hz. Muaviye'yi bile sevmiyorum diye Rasulullah kızdığı için. Şu sahabedir vay katibidir. Bütün sahabeyi buraya koyuyor. Kehbu Bekir Ömer'in ne demeli? Ve men azan fakat kadde Onlara eziyet eden, onları üzen beni üzmüştür. Ve men azan fe azallah Beni üzen Allah'a eziyet etmiş olur. Allah eziyetlenmez, üzülmez ama sen de belanı verir. Ve men azallahu ve kim Allah'a ve peygamberine eziyet verecek laflar, konuşmalar, itikatlar yaparsa fevişikun yuqaze, fevişik yaklaşmıştır en yukhade. Yakalanması yaklaşmıştır. Allah belasını verecek. Dünyada mı ahiret? ve ahirette. Allah'a azze ve celle. Allah Tebaraka ne buyurdu? İnnelledeyne uzi'nallahu ve resuluhu. Allah'a ve peygambere eziyet edenler. Hani hadiste geçmiyor bu? Kur'an'da da geçiyor. Allah'a eziyet tabiri Allah eziyetlenir mi eziyetlenmez üzülür mü üzülmez haşa müzecize bizim gibi olur mu hassaslık, duygusallık, eziyet, üzülmü tezzi ama sen Allah'a eziyet muamelesi yapmış oluyorsun Allah bundan etkilenmiyor ama Mevla'da ne buyuruyor sen ki bana bu muameleyi yaptın veya benim Rasulüme Rasulü mü eziyetlenir çünkü efendim hocam söyleyeyim insandır en niyatine üzülür torununu öldürüyorsa üzülmeyecek mi ha ama Allah üzülmez aşağı Ve Allah Teala da sen bana bu muameleyi mi yaptın? Ha o zaman ben sen bana eziyet muamelesi yaptın kabul ediyorum. Ben eziyetlenmesem de yaptım bu muameleyi. Le'anehumullah Allah onlara lanet etti. Rahmetinden tard etti, Cennetinden uzak etti. melun ilan etti. fit dünya ve le Dünyada da lanetlenmiş adamlar. Ahirette de lanetlenmiş adamlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi torunlarına eziyet eden gezitler, O onlara i̇bn ziyatlar Ziyadlar bilmem neler o kufu ehlinden Hz. Hüseyin'i yardımsız bırakanlar, Hz. Hasan'ı zehirleyenler, zehirletenler, kanına ortak olanlar ne kadar lanetli ve melunsa Ebubekir ve Ömer'in eftaliyetini, Hz. Osman'ın muhabbetini zayedenlerde Rasulullah'a üzmekte ve Allah'ın lanetine girmekte, dünya ahiret melun olmakta aynı derecede eşittirler. Allah cümlemizi dört halifenin sevgisiyle, muhabbetiyle Ebu Bekir Ömer Efendimiz'in eftaliyetinin itikadıyla, Hazreti Osman Aziz Teala Efendimiz'in mahabetiyle, sevgisiyle ve bütün sahabenin mahabetiyle, sevgisiyle hepsine tazim ve tevkir ile yaşayıp ölmeye muvaffak eyleyip ahirette de şefaatlerini hakkımızda müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi sallallahu aleyhi ve teslimen kethira Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Kardeşlerim ben önümüzdeki hafta e, umrede olacağım için mektubat dersinde size yeni bir sohbet yani mektubattan olmasa da hiç dinlemediğiniz benim 40 dakikalık sohbetler sağda solda düğün, cenaze merasimleri vesilesi de yaptığım. ama hiç dinlenilmemiş. Facebook'ta da yok. Hiç internetlerde de yok. İlk dinleyeceğiniz e, hoş sohbetler. Seçecekler işte 3-4-5 tane birikmişti. Sohbetleri kaçırmayın. E, ondan sonraki hafta 15 sonraki çarşambada inşallah mektubat şerife dersinde çok önemli konularla yine sahabe-i kiram arasında vuku bulan hadiselerin ehl-i sünnet açısından tahlilini yapan İmam Rabbin Hazretlerinin çok önemli bilgilerini sizlere aktaracağım inşallah. İlhan Korucu kardeşimiz, umrede de bizle beraberdi geçen senelerde. İlhan Korucu, bizim sevdiğimiz eski İhvan kardeşimiz, benim eski tanışım çok eski cemaatlerden İhvan'dan efendim vefat etti. Allah kabrin etsin. Tericessnaless seyyatını mahvetsin. hasenata tebdileyle ya Rabbi sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ali seyyidi Muhammed, Muhammed ya rabbi Habibini şefaatine nail eyleyle Allah'ım efendi Hazretlerine bağlılığını muhabbetini alimlere, dostlarına olan sevgisini kabrinde enis ve yolda şeyle ya rabbi seni kabrinde azabı var ise olur ki kulzur kusurumuz vardır e, azabın defrafı izale eleyip sen fazl-ı dostların hürmetine affu ve mağfiret eyleyip. Cennat aliyatına idihal eyle. Ailesine sabrı, cemil, ecel, cecel, ihsan eyle. Amin. Ruhi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun resulullah fi kulli lemhacim ve nefesin adedema mes'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Allah hediyelerimizi kabrine şu saatte vasıl eyleyip mahşer sabahına kadar bu nuru kabrinde onunla en ispe yoldaşı ele. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beytinin ve sahabesinin ve hasraten İlhan Korcu kardeşimizle ruhu şerif için el-Fatiha. Allah'ım